İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Karl Valentin. Merhaba Valentin. Ee, bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sadece iyi müzik çalmak üzere. Sizlerle birlikteyiz. Müzik 2'ye ayrılırın 42. bölümünü dinliyorsunuz ve bugünkü konumuz e, özel istek üzerine dedektiflik. Bence nefis bir konu seçmişsin. Çünkü Mahir Ilgaz istemiş. O zaman o e, müthiş bir şekilde istemiş. Çünkü benim e, Yaklaşık bir 12 yıllık bir e, özel dedektiflik maceran var Evet e-mail geldiği zaman ben de çok heyecanlandım e, Mahir'in herhalde haberi yok senin dedektiflik geçmişinden e, Kendisine de hoş bir sürpriz olmuştur Ne yapacağız program boyunca dedektiflikten bahsedeceğiz e, Carl... Dedektiflikle ilgili şarkılar çalacağız, şarkılar çalacağız. E, Ve de Karlın e, dedektiflik geçmişinden ilginç hikayeler dinleyeceğiz de bol bol çeşitleyeceğiz Bunlar üzerine Hazır evet. mısın? Hazırım galiba Bu her zaman çok geç yaptığımı üzüldüğüm anonsları Bu hafta erken yapayım Bakalım bir şey değişecek mi? Ee, bize ne biçim saçmalıyorsunuz O öyle değildir böyledir diye ahkem kesmek için Müzik2'ye ayrılır At gmail.com e-mail adresini Kullanabiliyorsunuz Ayrıca Müzik iki ayrılar. nokta diye bir blog sitemiz var. Bütün programı arşivlediğimiz, birkaç haftadır orada artık canlı blog yapıyoruz program sırasında bir takım fotoğraflar, videolar çekiyoruz, yüklüyoruz. Bugün de herhalde yine öyle bir şeyler olacak. Belki de Karlin dedektiflik yaparken bir videosunu bir parça arasında çok çekip çok iyi düşündüm. Bloga yerleştirebiliriz. Bugünkü programımızda Dünyanın en iyi rock grubu ile başlayacağız Bu konuda herhalde hiç kimsenin ve hiçbir müzik otoritesinin tereddütü yoktur Yoktur olması imkansız Olması imkansız ee, Durum o kadar net ki kendileri de dünyanın en iyi rock grubu sıfatıyla piyasaya çıktılar Jack Black ve Kyle Gaston oluşan Tenacious D isimli gruptan bahsediyoruz ee, Geçen hafta Margaret Thatcher buradaydı hatırlayacaksınız Ah, ya tanırım kendisini. Ee, o bir Tenacious D şarkısı getirmişti. Ben de altta kalmamak için hemen bir tane kaptım geldi. İyi ama onu o zaman o e, Tenacious D paklamaz mı? Evet, aynen öyle. Tenacious D'nin 2001'de çıkarttığı albümden olağanüstü e, bir şarkı getirmekle kalmadım. Olağanüstü şarkı yazma sürecine de tanık olacak dinleyicilerimiz Sanatçının üstün. üretim aşamasındaki Çektiği zorluklar. Aynen öyle. E, şarkının başında ve sonda bir takım diyaloglar duyacaksınız. O diyaloglarda şarkının üretimi üzerine de konuşuluyor. Bütün bunları dedektifliğe tabii ki bağlayacağız. E, İngilizce bilmeyen dinleyicilerimiz için de bu diyalogları şarkıdan sonra çeviririz. Değil mi? E, Türkçeye mi çevirsek? Ben e, Latince'ye çevirip oradan da e, Sanskritçe üzerinden Urduca ...çeşitlemelerle. Urdu... ...güney illerimizden biri değil mi? Tabii. Ama eski. Değil geçmiş. Evet. <gülüyor> evet. O zaman Tenacious D'den... E, ...dinliyoruz şimdi. One Note Song. Jack. Yeah? Do you think some people... Do you think that there's some people that are really... ...that are actually robots? Living among us? No, that we can't tell. No, we don't have the technology yet. But Ridge, Ridge, Ridge, yeah, yeah. You know what I was thinking? Stop playing. I was thinking of a fucking brilliant song. Yeah. Check it out. Just do what I do. Okay. Just play this note, and then we both keep just keep both playing that note. Every once in a while, bend it. And that's it. And just remember who wrote that song. Me, baby. Me. See? It's fucking simple. That's one song in the bank. Next song. Is that, Next song. How can... But it's one Next. note. Next! Anybody could have wrote it. Anybody could have done that. It's one song. <laughs> yeah, but it's guess who note. did write it? Me. Yeah, but did you write the, this... Evet, Tenacious D'den One Note Song isimli olağanüstü karmaşık Çok... da bir yapıya sahip olan şarkıyı dinledik. E, şarkının başında e, Kyle Gass, acaba aramızda e, yaşayan insan olduğumu zannettiğimiz robotlar var mıdır? gibi soruyla başlıyor Jack Black diyor ki e, tabi var oğlum e, bilmiyor musun e, sonra ama bu konuyu geçelim ben muhteşem bir şarkı geldi hemen şu anda aklıma onu çalan diyor benim yaptığımın aynısını yap ve o duyduğunuz e, tek notayı çalıyor ki çok özel bir notadır Mehmet Ozman'ın icat ettiği Fidiez e, şey sormak istiyorum bu tek notayla yapılan müziğe tekno deniyor değil mi aynen öyle eee Ondan sonra Kayılgas biraz e, septik yaklaşıyor olaya. Yani İyi de diyor bu şarkı çok orijinal değil gibi herhangi biri yazmış olabilirdi bunu. Ama diyor yazmadı. Ben, ben yazdım. Oradan bir tartışma çıkıyor. E, sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Bütün bunları kaydetmişler ama sağ olsun. Nefis, nefis. Madem konu dedektiflik, evet. E, ben de. Merak ettiğim şey dedektif olduğum için merak ediyorum araştırıyorum İçgüdüsel değil mi? Bu? İçgüdüsel evet insan e, dedektif olmaz dedektif doğar Ben de tam onunla ilgili bir soru soracaktım Buyurun sorun Cevaplamış bulundunuz ama sorum güzel o yüzden yine de sorayım e, İnsan doğuştan çok meraklı olduğu için mi dedektif olmaya e, kanalize olur Yoksa dedektif olduğu için bir süre sonra çok merak etmeye mi başlar Şimdi Deformasyon profesyonel Bak, bir de Fransızca söyleyeyim. Ee, sorunuz e, gerçekten güzel sayılacak kadar güzel. Fakat gerçekten güzel değil. Çünkü merak e, dedektifliğin nüvesi değil. Çünkü meraklı insanların bir kısmı e, bilim adamı oluyor. Bir kısmı dedikoducu oluyor. E, bir kısmı politikacı oluyor. Yani e, Ama dedektiflik ayrı bir şey. Bir de merak kediyi öldürür. İyi bir dedektife de kedi öldürmek yakışmaz, değil mi? Evet. Ya. İşte e, siz de şimdi kendi kuramınızı çürüttünüz. Doğru. Demek ki e, dedektif olduktan sonra meraklı oluyoruz. Hayır. Dedektiflik. Hiç baş... anlamamışım <gülüyor> <gülüyor> Dedektiflik başka bir ruh hali. Nasıl? Mesela diyelim, ben şimdi size bir soru sorayım. Ee, çocukken evdeki radyoyu söken çocuk ileride sizce dedektif mi olacaktır? Yoksa başka bir şey mi olacaktır? Ee, bir arkadaşım var çocukken evdeki her şeyi söken daha bir baltaya sap olamadı Evet ee, Detektif olacak çocuk evdeki radyoyu söker Sonra da evde bu radyoyu acaba kim söktü diye biz e, şey başlatır Ve buna soyunur Kim bakalım acaba kim söktü bunu ben şimdi araştırayım falan diye Hem araştırmacı hem sapık niye soyunuyoruz? Ya ferah değil soyunmak iyi bir şey Hele bu ha. sıcaklarda değil mi efendim Gerçi ya. bugün yağmur yağdı ama Evet İstanbul dışındaki dinleyicilerimiz için söylüyorum Bugün hava berbat Şimdi dedektiflik dediniz e, Bu bana neyi çağrıştırdı Ne çağrıştırdı Efendim e, sanatçının e, eleştirilmesi Akvaryum diyeceksin diye ödüm koptu ama <gülüyor> neyse e, Derim Şimdi e, Genelde Sanat niye yapılıyor Sanat nedir Sanat. Sanat e, kişinin e, kendi karşısının dövmesi değildir. E, sanat şudur. Gönlümüzden geçenleri bir şekilde paylaşmak istiyoruz. Fakat doğal yollardan paylaşamıyoruz. Ve kalkıyoruz. E, müzik, resim ve diğer sanat dallarıyla dışa vuruyoruz. Açık mı? Açık. Açık. Şimdi bir insanın ee, birazcık da dertli olan bir insanı. Çünkü hiçbir derdi olmayan bir insan kalkıp da diğer, e, dünyanın geri kalanıyla bir şey paylaşmak istemez. Evinde oturur, karnını kaşır, birasını içer. Efendim her ne yapıyorsa onu yapar. Çok sevdiğim e, mimarlık tarihi hocam, Uğur çok güzel bir lafı vardır. Modern insan çelişir diye o geldi aklıma. Eh, yani aşağı yukarı dediğimin tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> Yok değil tabii ki. Ama şimdi dolayısıyla e, dertli, sorunlu... E, Sorunlu dertli derken işte e, efendim bu ay başını nasıl çıkaracağız gibi dertler değil de yani daha insani, ruhani konular hakkında dertleri olan insanın bu konular üzerine diyeceği lafları e, bir sanat dalıyı e, vasıtasıyla demesi e, sonucunda ortaya çıkan ürünler hakkında insanın gelişi güzel, fikir beyan etmesi bana çok saçma geliyor. E bırakalım eksemler. E, yani dikkat almak zorunda mısın? E, bir şeyi beğenip beğenmemek Bir şey Bir de e, Olmamış kötü e, Ne yaptığını sanıyor demek başka bir şey hmm. e, Tabii ki herkes her şeyi beğenmeyecek Mesnetsiz eleştiriye e, Bir de sanatçının efendim kişiliğini Yaptıklarını ve yapmadıklarını da e, Eleştiri konusu Haline getiriyorlar hmm. Efendim o sanatçı da şöyleymiş Şöyle şöyle yapıyormuş Sanayi. E, e tabi yapacak. Sen de yapıyorsun. Bir sürü insan da yapıyor. Fakat bu adam bir de üstüne sanat yapıyor. Sen onu da yapamıyorsun. Değil mi? Evet. Delektiflik Burada... dediniz konu nereye geldi? Evet. Oradan da sörfe bağlayacağız. <gülüyor> surf diyorsunuz. Evet. Heh. Meatloaf. Yani Türkçesi köfte. Evet. Ee, Baya eski bir sanatçı. Öyle. Öyle sizin yani, şimdi acayip ansiklopedik bilginiz vardır. Paylaşınız. E, ya yani var. Olmasına önümde Meatloaf hakkında birkaç sayfa şey var da. E, ben çok büyük bir Meatloaf hayranı değilim. Yani kendisinin kariyerini detaylı takip etmiş veya e, albümlerinin birçoğunu dinlemiş birisi de değilim. Benim Meatloaf'la ilgili en bayıldığım şey Rodi filmidir. Sevitmiş evet, miydin? Tabii ki. E, Rodi filminde Müthiş kameolar var tabi Alice Cooper'lar e, yanlış hatırlamıyorsam Blondie falan da var. E, bir küçük motel sahnesi vardır. Bunlar birilerinden e, kaçarak odaya giriyorlar yanlış hatırlamıyorsam. O sırada otelin merdivenlerinden koşarak birileri kaçıyor. Kim? Blues Brothers. <gülüyor> İki tane takım elbiseyle Fötür şapkalı bir güneş gözlüklü adam Arka planda merdivenden evet. koşarak kaçıp gidiyorlar ee, Her zaman Hatırladım evet. gibi. Ee, Ya işte Meatloaf benim için Meatloaf'un e, benim için Özelliği şu e, Bu 1970'lerde e, Gayet Sert müziklerin Egemen olduğu dönemde e, Daha böyle romantik sözüyle e, melodisiyle öne ön plana çıkmaya çalışan bir müzik icra etmesi ve bununla başarılı olması e, aynı zamanda bu müziği icra ederken de gayet rakçı bir e, tavırla bunu yapması Hem ilginç hem de şarkıları güzel Evet e, önemli bir oyuncu çok sayıda oyunda ve 50 yaşkın filmde e, rol aldı mitlov e, Tabii ki müzikal olarak en büyük başarısı Sıkı takip edenler çok çok iyi biliyorlardı Bilmeyen dinleyiciler için söyleyelim Bad Out of Hell evet. albümü Sonradan bir üçlemeye dönüştü evet. İkincisi ve üçüncüsünü de yaptı Aynı albümün O albümle ilgili benim hoşuma giden Notlar da 72'de Fikir olarak albüme Başlayıp 74'te ciddi bir şekilde <gülüyor> Çalışmaya başlayıp 77'de <gülüyor> yayınlamış olmalı Yani 5 sene Uğraşmışlar 1978'de de başına çok güzel bir şey gelmiş ee, Geçen gün seyrettim Saturday Night Live'a Çıkıyor Meeklof ve e, sunucu Christopher Lee e, Olağanüstü bir aktördür Çok severim kendisini e, Şöyle bir anons yapmış i̇şte Şimdi bayanlar baylar Size e, gururla Köfteyi sunuyorum eh. diye. Böyle bir kendi kendine Ne dedim ben ya ne köftesi ...diye bakarken... ...şöyle bir kenara doğru bakıp... ...ha ha ha... ...tabii evet... ...Bayanlar baylar Köfte... ...diye bir anons yapıyor. Şimdi anlatınca o kadar etkileyici olmadı ama... ...youtube'a girip bakarlarsa. Ben biraz etkilendim aslında. Köfte deyince mi? Evet. Evet. Neyse... ...gelelim Meatloaf'un çalacağımız albümüne... ...1984'te... ...hayır 85'te düzeltiyorum... ...Bad Attitude... Kendine Gel isimli bir albüm çıkartıyor. İngiltere'de kaydedilmiş bir albüm bu. Ee, biraz daha Hard Rock e, şeyinin ön planda olduğu. Evet Hard Rock'la e, 80'lerdeki soundların karışımı diyelim. Albümde e, Roger ile de bir düet var. Evet. İlginç notlardan bir tanesi o. Hemen söyleyelim. Evet. Çok büyük bir ticari başarı sağlamıyor bu albüm. Birkaç tane hit single çıkıyor içinden. En önemlisi de Modern Girl evet, isimli o... şarkı. Müzik ikiye ayrılır adetlerinde. Onu, çal Onu çalmayacağız. <gülüyor> o zaman Sörf's Up. Yani e, sörflerimizi kaldırdık dalgalara koşuyoruz adlı parça. Evet. Meatloaf, Bad Attitude, Sörf's Up. Evet efendim. Meatloaf'tan Surf's Up isimli şarkıyı dinledik. Şimdi e, dedektiflik e, geçmişimden söz etmek istiyorum. Evet heyecanla dinliyorum. E, tabii benim yaptığım dedektiflik sıradan bir dedektiflik değil. Öyle olmasını da beklemezdim zaten. Efendim suçlu peşinde koşalım, e, rüşvet verelim e, falan filan. Bu kadını böyle, daha önce gördün mü? Falan. Bu tür işlerle uğraşmadım. Benim yaptığım dedektiflik Gusto dedektifliği. Gusto. Evet. Yani nerede güzel yemek yenir? Hmm. Nasıl güzel yemek Anladım. yapılır? Kim yapar? Falan. Bununla uğraştım uzun süre. Yoksa öyle <gülüyor> tekneye atlayıp kaptan Gusto'yu bu gördünüz mü? Tadında bir dedektif değil. Yani. Değil ama e, söylediğiniz iyi oldu. Bunu da şimdi araştırma ihtiyacı doğdu içimde. <gülüyor> Peki. Şimdi bu Gusto dedektifliği yaparken e, dondurma e, araştırmalarım sırasında... Dondurma kelimesinin Türkçemize nasıl girdiğini buldum. Çok karmaşıkmış gibi. Hatta e, bu konuda bana Nobel ödülü vermek istediler. Devletiflik ben... dalında mı? Hayır, dondurma kelimesinin Türkçemize nasıl kazandırıldığını bulduğum için. Bu bilimsel. Hangi alanda? Etimoloji alanında Nobel mi var? Et değil, et değil. Dondurma. <gülüyor> Pardon. Neyse. Dinli dinliyorum, özür dilerim. Neyse efendim, 1970'li yıllarda... Yani ülkemizde e, siz bilmezsiniz, yani geneliniz bilmez, kitap diye bir şey vardır. Kitap okunurdu Türkiye'de. Hmm. E, hatta her evin salonunda kütüphane bulunurdu. Şimdi tabii kütüphane öyle bir şey. Kütüphane derken? Kütüph i̇çinde kitapların e, bulunduğu bir şey. E, yani şu anda ülkemizde pek nadir görülüyor. Kaset gibi e, az bulunan bir şey ama... Ki, kitap böyle içi açıldığı zaman, içinde yazılar vardır... E, Şimdiki e, gençlerin anlayabileceği dilde anlatmam gerekirse bir tür YouTube ama yazılı. Çok sıkıcı geliyor kulağa. Ee? E, neyse e, bu kütüphanelerde de hemen hemen e, herkesde dört ciltlik Durgun Akardı Don kitabı vardı. Hı. E, ben de araştırdım bu Durgun Akardı Don kitabı üzerine neler olmuş. Yani nedir bu kitap bu kadar herkesde var diye. Ve şöyle bir anekdot gördüm. Efendim, e, Cumhuriyet'in hemen sonrasında Ulufi Bey var. Ulufi Bey, e, Durgun Akar Don kitabını okuyor, çok etkileniyor. Ve diyor ki, ben diyor gideceğim Don'un kıyısında e, duracağım, işte bunun keyfini çıkaracağım diyor. Hakikaten atlıyor, e, hayatını buna vakf ediyor, para biriktiriyor, şu bu falan. Atlıyor Don'un kıyısına gidiyor. Ve oradan çok etkileniyor. Ve birden içi böyle akıyor adamcağızın. Ey diyor don durma hep ak. İşte o don durma kelimesi oradan Türkçemize geçiyor. Yani e, bu dondurma dediğimiz o zaman dondurma denmiyor tabii. Bu nedir bu soğuk ama çok güzel şey deniyor. <gülüyor> e, bunu yiyenler de aynı coşkuyu duydukları için... E, ...Ulufü Bey'in de bu e, anekdotunu onurlandırmak için... E ona dondurma adı veriliyor. Aslında o dondurma değil, don durma. Anladım. Elektriğin sürekli e, kesildiği herkesin evinde regülatör olduğu zamanlar. Tabii e, ayrıca e, konuyla alakası yok ama çok güzel bir özdeğiştir. Akacak don popoda durmaz. <gülüyor> Peki. E, regülatör demişken ne işe yarar regülatör? E, regülatör e, ülkemizde 220 olması gereken e, voltajın genellikle 180 ile 240 arası değişmesini engeller. Her zaman 240, 220 volt verir veya siz ne volt istiyorsanız o voltu verir. Alternatif akım değil mi Alternatif akım. Ama bunu. Yani alternatif akım e, mainstream akımdan değişik. <Gülüyor> Başka e, akımdan. Bildiğiniz elektrik değil bu. Daha böyle e, insanların kendi evinde kendi çabalarıyla yaptığı elektrik. Mesela Anladım. biz karşılaşıyoruz, böyle birbirimize gıcıyız biraz, aramızda bir elektrik oluyor. İşte bu alternatif akım. Anladım. Birbirimize girersek doğru akım. O, o evet. Kafa göz gireriz. Evet, şehirci en Aa bak çok acayip bir tesadüf. Ee, Na, nasıl da değil mi? Doğru akım demişken e, DC var sırada. E, bu, AC ile bu... DC ile dinleyelim o zaman. Tabii. E, onlar da AC ile DC ile bir ton albümü e, geride bıraktılar. Ben çok severim AC DC. E, çok sevgili dostum e, Onur Eroğuz sağ olsun e, sayesinde külliyatına da e, kavuşmuştum yıllar önce. E, çok alelade bir şarkı getiremezdim. Ne yaptım? AC DC'nin ilk albümünün ilk şarkısını getirdim. İyi etmiş miyim? Çok iyi etmişsin ama tabii bunlar bu ilk albümün ilk şarkısı bunların yaptığı ilk şarkı diye alamayız. Zaten onların yaptığı bir şarkı değil. Evet. Ya. Ee, şimdi efendim ACD'si bildiğiniz üzere Avustralyalı bir e, rock grubu. 1975'te özür diliyorum 1974'te bir albüm kaydediyorlar. Ta Avustralya'da. Ee, ...baş aşağı kaydediliyor orada albümler biliyorsunuz. Ee, high Voltage koyuyorlar. Voltaj, hoş geldin anlamında. Ee, Angus Young, Malcolm Young ve Bon Scott Bunlar üç kişiler. Ve bir takım arkadaşları, e, eşleri, dostları... ...bunlara bas ve davul çalıyor. Ee, bir türlü abi bizim bascımız şu olsun... ...davulcumuz da bu olsun. Ee, yani bunun vergisi girdisi çıktısı belli olsun gibi bir şeye daha geçmemişler. Gençler kanları kaynıyor. Ee, albümde 8 tane şarkı var. Ee, 6 tanesini Angus, Malcolm ve Bon beraber yazıyorlar. Ee, geri kalan 2 tanesinden biri başkası tarafından yazılıyor. Bir tanesi zaten cover. Bu coverı da albümün en başına koyuyorlar. Çünkü çok ünlü bir blues şarkısı. Onlar da blues'a baya baya Bayılıyorlar. Zaten ACDC aslında bakarsanız... Bir blues e, işte, grubudur. Hard Rock'mış, işte, Harden Heavy'miş falan yani geçiniz. ACDC e, biraz sert bir soundı olan çok iyi bir blues ve rock'n'roll grubudur. Evet, katılıyorum. E, neyse efendim. Bu Angus ve Malcolm biraderlerin büyük kardeşleri, yani abi de diyebilirdim ama büyük kardeş demeyi tercih ettim. Niye bilmiyorum. George var. Ee, o da bas çalmış bu albümde burada. Abilik etmiş. Bu evet, ee, Young kardeşler, dominant bir albüm. Bu 74'te kaydedilen albüm, 75'te. Fakat aradan çok zaman geçti, bunlar iyice yaşlandı. Hala soyadlarını Young diye tutmaları da ilginç tabi. İşte insan konduramıyor ya kendine yaşlanmayı. Evet. Şimdi birdenbire Angus old olsa, değil mi efendim? Ya. Evet. Ee, ne diyordum? 74'te Aquarium. kaydediyorlar. 75'te Avustralya'da piyasaya çıkıyor bu albüm. Ee, sonra da 76'da uluslararası olarak piyasaya çıkıyor. Ne oluyor? Ee, Atlantik isimli olağanüstü plak şirketi şarkı listesini ve albüm kapağını değiştirerek uluslararası piyasaya sürüyor. Son olarak şunu söylemek isterim, AC/DC bu High Voltage albümü sayesinde Avustralya'da yayınlandığında Avustralya'nın meşhur Countdown isimli televizyon programına, müzik programına çıkıyor. Ee, birazdan çalacağımız şarkı ilk televizyona çıkıp çaldıkları şarkı, nesi özel bu televizyona çıkmanın. Ee, Scott sarışın bir okul e, öğrencisi kız kılığında. <gülüyor> çıkıyor e, 75 için iddialı bir durum olduğu Söylenebilir Yine de bir sweet değil Neyse Çok sevdiğimiz blues devlerinden Big Joe Williams'ın Yazmış olduğu Muddy Waters'ından meşhur etmiş olduğu e, Baby Please Don't Go isimli eserin ACDC yorumu. yorumunu deyince. Söylemek istediğim bir şey var mı? Benim çenem düştü biraz ee, söylemek istediğim bir şey vardı ama biraz önce konuşmanın arasına yerleştirdim zaten. Akvaryum. Akvaryum evet. O zaman ACDC gelsin ve desin ki Baby please don't go. sefer bitti. ACDC'den dinledik. Baby Please Don't Go. Güzel çalmışlar. Evet. 80'lerin ortası. Şimdi mi? Yok. O zaman 80'lerin ortası. Ben e, lise, ortaokul lise çağlarındayım. E, Türkiye'de e, Türk müzisyenleri daha yeni e, rock konserleri vermeye başlıyorlar. E, bu konserler böyle işte biraz derme çatma e, ama tüm müzisyenlerin ortak ...emeğiyle ilginç yerlerde veriliyor. Mesela sinemalarda. Hmm. Hangi sinemada mesela? Ee, mesela Fitaş'ta. Fitaş sinemasında konser veriliyor. İşte böyle bir Fitaş sinemasında... ...ben bir konsere gittim. Ee, dört grup var. Ee, Alsım Can Gündüz... Ee, ...Exotic Band... Ee, ...yanılmıyorsam öbür grup Whiskey'di. Ee, bir de Ra diye bir grup... Ee, ra grubu benim o zamanlar plaklarını dinlediğim yabancı gruplar kadar iyi besteler ve iyi icra yaptı. Ben tam e, kelime anlamıyla hasta oldum. Dedim bu nasıl bir şey? Nasıl oluyor? Zaten müzisyen ol, olma isteğindeyim. Evde deliler gibi gitar çalmaya çalışıyorum. Ee, ra grubunun fanı oldum ben. Bütün konserlerine Hı. gidiyorum. Ee, orada da e, ra grubunun şarkılarının hemen hemen hepsini yazan ve lead gitaristliğini yapan, aynı zamanda da vokal vokal back vokalini yapan Savih Cangil diye bir kişilik var. Tabii o zamanlar ben kendisiyle tanışmıyorum. E, fakat e, gel zaman git zaman daha sonra kendisiyle tanıştım. Çünkü benim çok sevdiğim bir arkadaşımla evlendi. Arkadaşım kız bu arada. E, dolayısıyla tanışmış olduk. E, ve daha sonra ben e, o sahnede görüp e, çok e, takdir ettiğim, e, beğendiğim kişilikle e, aynı sahnede çalma zevkine de eriştim. Sabiç Engil ile aynı sahnede de çaldım. Ben de, Beraber di çaldım. Ben, ben de dinleme zevkine eriştim. Şimdi Sabiç Engil e, yıllar sonra içinde bazı ra parçalarının yeni versiyonlarının da olduğu bir albüm çıkardı. 2006 yılında İçimizdeki Pervaneler diye bir albüm çıkardı. Bence nefis bir albüm. Biraz rock nasıl söyleyeyim klasik rock yapmak isteyen insanların aslında dinleyip feyiz alması gereken bir albüm. Hem bestecilik hem prodüksiyon hem aranjman konusunda. Eee bir süredir de neden Türk sanatçılara yer vermiyorsunuz, neden Türkçe müzik çalmıyorsunuz gibi bir durum var. Evet, geçen yüzden, hafta Ajda Pekkan çalarak yanıt vermiştik. Buna. İşte onu devam ettirmek adına ben de bu içimizdeki Pervaneler albümünden Same Days adlı parçayı seçtim. İyi etmişsin. Ee, Sabih Cangil ile e, ben de çok iyi tanışıyorum. Şimdiye kadar nereden baksan e, bana üç kere merhaba demiştir. E, Yo, yoğun bir ilişkimiz var. Bu albümün adının neden içimizdeki pervaneler olduğu e, konusu büyük bir muamadır. Hmm. Ben Bakın. aydınlatmak istiyorum. Sizde de dedektiflik var işte. Evet bunu aydınlatmak hmm. istiyorum. E, bu tür şeylerin gizli kalması beni çok rahatsız ediyor. E, şimdi efendim bu Sabit Cangil'in albümü hazırladığı ekip 12 kişi. Kalabalık bir grup çalışıyorlar. E, ve çok iyi bir rock albümü yapalım yola çıkıyorlar. E, yola çıkıyorlar dediğim mecazi bir yol tabii. Neden? Albüm yolda yapılmaz. Stüdyoda yapılır değil mi? Yolda yeniyor be abi. Evet. <gülüyor> e, bu 12 kişiden... ...3 tanesi... ...kendi aralarında diyorlar ki... ...ya abi ne rock albümü. Biz şöyle 50 düzgün bir pop albümü yapsak da... Işte, parayı bulsak. Parayı bulsak. işte televizyonlarda çıksa falan filan... ...rock rock nereye kadar? Diyor. Eee... Sekiz numaralı eleman... E, ...bu durumu çakıyor... ...gidiyor Sabih Cangil'e... E, ...sokak ağzında çok iyi... E, ...bilen bir arkadaş... ...diyor ki Sabih abi... E, ...içimizde pervaneler var abi diyor... ...yani dönek, şey dönek anlamında... ...yani rak diye yola çıktılar şimdi popa dönüyorlar diyor... E, ...Sabih Cangil çok üzülüyor... ...bu duruma... E, ...ama dünyalar tatlısı... ...bir insan olduğu için... ...konuşa konuşa yavaş yavaş uğraşa uğraşa... E, ...bu arkadaşları... E, Orjinal yolda ilerlemelerini sağlıyor bu güzel rak albümünü e, yapıyorlar. E, sonra bacaklarını kırdırmış diye duydum ama e, söyleyen yalancısıyım... ...albümün de adını İçimizdeki pervaneler. Koyuyor. Hikaye bu. Evet, işte şeffaflık, işte yayıncılık, <gülüyor> işte radyoculuk. Evet, e, elimde belge de var gerekirse kanıtlarım. Şimdi. Tabii ee, Cangil'den Same Days çalacağız birazdan. Ama çalmadan önce dinleyicilerimizle paylaşmak istediğim bir şey daha var. Az önce ACDC çalarken müthiş bir şey oldu. Ee, çantamı karıştırıyordum. Ne bulsam beğenirsin. Cevap Ama, vermeyeceksin. Zaten ya, retorik bir soruydu. Evet, Bakalım cevap verecek cevap misin vermedim. diye şey yaptım. Ee, Tanju Eren'in dedektiflik yaptığı zamandan bir video buldum çantamda. Evet, bunu hemen açık açıkladığının olağanüstü teknolojisini kullanarak aldık e, müzik2ayrılır.tumblr.com'a yükledik. Dinleyenlerimiz e, hemen şu anda e, seyredebilirler. Müthiş bir tesadüf. E, videoda tanıdık bir karakter daha var. Orasını söylemeyelim de bakalım. Değil mi? Baksınlar görsünler. Ödüllü soru. Evet. E, diğer <gülüyor> karakterin kim olduğunu bize müzikikiyardır e, at gmail.com'a gönderen ilk kişiye ödüllü e, soru bu. Ne Di gönderiyoruz? Evet. Her zamanki gibi programımızın, Jingle'nın editlenmemiş orijinal versiyonu. İki şey söylemek istiyorum. Birincisi bu konuyla ilgili dipnot. E, bu soruya Tanju Eren diye cevap verenlere ödül verilmeyecektir. Evet, diğer karakteri soruyoruz. E, Tanju ik iki karakter ama sayılmaz. E, ikinci dipnot... E, ne diyecektim ben? Akvaryum. Gerçekten e, bunu konuşurken bir sonra diyeceğim şeyi unuttum. Kısmet. Geçiyorum ben şarkıya. Geçelim bakalım bakalım. Peki, bakalım o zaman müzik2yayrılır.thumblr.com ve müzik2yayrılır.gmail.com'u hatırlatalım ödüllü soru için. Sabih Cangil'in İçimizdeki Permaneler isimli e, muhteşem albümünden Same Days dinliyoruz. Same Days like Here and there Had no one No one to love Jerry yeah. yeah. Evet efendim. Sabih Cangin'den e, Same Days dinledik. Nedim Tanyolaç. Ne o? E, programdan önce Nedim Bey'le oturup konuşurken Aa, evet. radyoda benden de bahsedin demişti. Bahsedecek biz e, şey bulamadım, düzlem bulamadım. Bir de yumurtlamakla ilgili bir şey söylemişti ama. Evet. Tam hatırlamıyorum. Galiba da iyi. Evet <gülüyor> bence de. E, Nedim Tanyolaç kim? Diyecek olanlara hemen gidip araştırmalarını tavsiye ediyoruz değil mi? Evet Buradan anlatacak değiliz olan üstüne Tan Yolacı Evet yetmez zaten bir program sığmaz Doğru Şimdi efendim e, Geçen gün evde oturmuş e, Gelecek hafta radyoda ne çalsam diye düşünüyorum Sevgili eşim e, Geldi ve dedi ki Yahu Bond şarkıları çalsana e, Şöyle bir düşündüm Tarttım ee, ve çanta şarkıları çalmak fikri çok saçma geldi bana. Aslında çok saçma değil çünkü e, bond çantalı çok insan var. Bunları bir e, çatı altında toplayıp e, müzik dinletmek oldukça ilginç bir fikir benim için. Yani belki yani bir çaldaş sanat projesi. Biennale böyle bir iş yapılıyor. Bir sürü bond. Ee, ah keşke daha önce gelseydi aklıma. Biennale'de yaklaştı. Artık herhalde çok geçti değil mi? Bond ee, şarkıları diye bond çantalı izin verir. Şey yapalım, e, böyle bir Biennale kapsamında değil de gayet e, nasıl söyleyeyim e, gerilla sanat olarak. Biennale'nin olduğu bölgenin hemen yakınına e, toplayabildiğiniz kadar bon çantalı insan toplayıp e, şarkılar söyletelim. bon çantalarla işte ritimler tutsunlar. Güzel olabilir. Bir hafta öncesinden de e, Gözde Kazaz ve İlk Sen Mavi Tuna ile bir söyleşi yaparız. İyi duyurulur yani. Evet. Güzel, harika. Ee, neyse bu Bond meselesi kafamın bir kenarında. Ee, dedim ki şimdi kızacağız mı kırmayayım? Ee, şöyle bir şey yapayım. James Bond filmleri var. Onlardan şarkı çalayım. Bondsa o da Bond. Evet. Değil mi? Ya. Ee, ve başladım düşünmeye. En sevdiğim Bond şarkıları hangileri diye? Baktım bazıları arasında seçim yapmakta zorlanıyorum. Dedim ki her hafta bir tanesini çalayım olsun bitirsin. Çok o iyi yüzden bu hafta Bak benim aklıma gelmezdim. Bu hafta itibariyle böyle bir e, yeni köşeye başlıyoruz. Adı da e, Bond. Bond. <Gülüyor> Hatta şöyle yapalım. Köşenin adı şu olsun. Köşesi. Bond köşesi. Evet Nasıl? nefis. Buna cıngıl yapmamız gerekecek yalnız. Önümüzdeki hafta artık Feryal uğraşabileceğim. Beğendin mi köşenin adını Feryal? Teşekkür ederiz. E, Feryal bayıldım dedi. Siz bunu duymadınız. O da kulağımın içine bunu duymadılar. Haberin olsun diyor. E, ne diyordum? Hah, bond, bond, bond şarkıları. Şimdi efendim. 1900 kaçtı? 97 olsun. 97 evet. 1997 senesinde piyasaya çıkan Pierce Brosnan'ın oynadığı Tomorrow Never Dies. Evet kendisi çok iyi bir Bond olmuştu Ben beğenmiştim Ben de beğenmiştim Roger Moore'dan Timothy Dalton'dan iyiydi yani Evet hiç, hiç kimse bizi şan konucu olamaz Tabii ama ya, Özellikle Timothy Dalton'dan iyi olduğunu bir kere daha söylemek isterim e, Fena film de değildi e, Bu filmin soundtrack aşaması e, baya heyecanlı olmuş e, Ana şarkı için e, theme song diyor ecineviler 12 tane ...başvuru olmuş. Aralarında... E, Swanley, Lee, Pulp, e, Sanitian... ...Mark Almond, Cheryl Crow, David Arnold... E, ...gibi müzisyenler var. E, neticede... Cheryl Crow'un şarkısı... E, ...seçilmiş. E, David Arnold'un yazdığı Surrender isimli... ...şarkıyı da K.D. Lang... E, ...yorumlamış ve... ...meşhur e, olmuş. ...filmin çıkışına... E, ...yerleştirilmiş. Melodisi de... ...filmin içine e, oraya buraya... ...yerleştirilmiş durumda. Bu durum filmi bakın, şöyle... Bu filmde e, yerleştirme sanatı da var. Evet. enstalasyon Evet. evet ee, Girişi ve çıkışında ayrı şarkılar olan sadece dört tane Bond filmi varmış. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. Bu filmde onlardan bir tanesi. Ee, Pulp'ın yaptığı ve kabul edilmeyen şarkı Tomorrow Never Lies olarak e, adı değiştirilerek Kendilerinin Help the Aged single'ının B yüzüne konmuş. Bana ne? gerçekten. ne gerçekten. E, Moby'de James Bond'un orijinal e, müziğini bir remake'ini yapmış. Filmde kullanılmak üzere açıkçası o da beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü bu filmle ilgili müzikal olarak en güzel şey nedir? Cheryl Cr Crowe'ın Crow e, gerçekten çok İyi düzenlenmiş. Kendisinde müthiş performansıyla taçlandırılmış <gülüyor> e, Tomorrow Never Dies. Evet, Sheryl Crow'un da e, müzikal yaşamında e, tamamen kendi beğenime göre söylüyorum. En iyi dönemlerinden bu parçanın ortaya çıktığı zaman. Evet, Bir de Siyah Boğazlı Kazak kendisine çok yakışmış, güzel bir klibi vardır. şarkının. Evet, o zaman Tomorrow Never Dies yani yarın ee, mürekkeple oynamayın. Peki. Die, mürekkep. Ha, oradan. Gidelim. İngilizce bilmiyorsunuz. Ben adını. de yarın barbut yok diye şey yapmıştım. O da olur da barda e, but servis edildiğini bilmiyordum. Peki. <gülüyor> Gidelim. Bu, bu, bu kadar yeter. Şöyle ee, Crow, Tomorrow Never Dies. Cheryl Crow kendisine çok yakışan siyah boğazlı kazayla söyledi. Tomorrow never dies. Bundan sonra birkaç hafta boyunca köşesi Bond köşesi isimli köşemizde James Bond filmlerinden şarkılar çalmaya devam edeceğiz. Bunun da karımı, bu da böyle biline karımı mutlu edeceğini tahmin ediyorum. Son bir şarkıya vaktimiz kaldı. O şarkıdan önce e, ödüllü sorumuza Biliyorum. cevap vererek e, ödüllü kazanan sevgili dinleyicimiz Emre Büyükkalfa'yı tebrik etmek istiyoruz. E, kendisinin e-mail adresine programımızın editlenmemiş orijinal jingle'ını göndereceğiz. E, sorunun da doğru cevabı Feryal Kabil olacaktı. E, videoyu henüz seyretmemiş sonradan açanlar için söyleyelim eee müzik2ayrılır.tamlar.com isimli blogda ki programımızın arşiv blogudur kendisi. Tanjiro'nun dedektiflik yaptığı zamandan bir video koyduk. E, videoda Ferrel Kabili sorguya çıkıyor. E, daha sonra söz konusu cinayetle ilgili başka sorular da soracağız. Şimdi e, bu jingle konusunda epey spekülasyon var. İşte e, deniyor ki bu jingle'ı tersten çalarsanız işte kişileri intihara sürükleyen acayip mesajlar var. Yok efendim e, içinde öyle frekanslar var ki e, insanların beynini yıkıyor e, veya işte kişileri içki içmeye, seks yapmaya sürüklüyor. E, Bunu tamamen külleyen yalan. E, ama hani bu kadar merak uyandırdığına göre ben bir açıklama yapmak zorunda hissettim kendime. Yap bakalım. E, şey bu jingle'ın ee, ...uzun versiyonunda bir hikaye anlatılıyor. Evet. Ee, gayet de aslında acıklı, romantik bir hikayedir kendisi. Ee, bu hikayeyi e, kapsayan bir de film projemiz var. Müzik Hikayeleri ekibi olarak e, popomuzu kaldırmayı başarırsak... Onu da, onu da İstanbul, İstanbul Film içeride. Festivali'nde gösterimi sunmayı düşünüyoruz. O olur, film ekimi olur, kan olur. Yani bir festival olsun da. Ama yani öyle maksan... kanlı bir film çekmeyelim. Ee, tabii. tabii O zaman 42. bölümünü dinlediniz Müzik ikiye ayrılır da Ki konumuz dedektiflikte ee, Bu haftalıkta bu kadar Size şer ile veda edeceğiz Şer derken kötülük anlamında değil Şarkıcı olan Şer evet Şer. 1974'te çıkarttığı Dark Lady albümünden Albümle aynı ismi taşıyan Dark Lady isimli Şarkıyla veda edeceğiz çok güzel bir cümle içinde üç kez Dark Lady kullandınız. Nefis oldu. Değil mi? Dark Lady, Dark Lady, Dark Lady. Şey gibi oldu. Ne o? Şeker Adam mıydı? Şeker Adam'ın laneti. Evet. Eyvah. Eyvah. Ee, <gülüyor> bu gece şer gelirse gerçekten kötüymüş. Ee, size şer ile veda ediyoruz. Ben Güray Ozkay. Ben Pepino DiCapri. Ee, önümüzdeki hafta yine Perşembe. Saat 6'da 949 açık radyo'da görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. The Fortune Queen New Orleans, is brushing her The back seat was scratches from marks of man and a three and mumbled some words that were so strange to me And then she turned up a two-eyed jack My eyes are red but the car still stayed black she said the man you love is secretly true someone else who is very close to you My advice is that you leave this place Never come back and forget So my face sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren <gülüyor> katkıları için İpsos KMG'ye teşekkür ederiz